Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillah nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve nevudu billahi min şururi enfüsina ve min seyyati amalina. Men yehdihillah felamudilla leh. Ve men yudlil felahadiyela. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh.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 la ikay yarjuna rahmetullah vallahu vefurur rahim sadakallahul azim ve kale nabi sallallahu aleyhi ve sellem el muhaciru men hacara maniha allah an sadaka rasulullah فيما قال او كما sevgili kardeşler okumuş olduğum bakara suresi 218. ayette cenabı hak iman eden sonra cihad eden, sonra Allah yolunda hicret edenler, işte bu kimse, bu kimseler, Allah'ın rahmetini ümit edebilirler. Allah, Vafurdur, Rahim'dir, buyurur. Yani iman, cihad ve hicret, bunlar, bir müminin, mutlaka taşıması gereken vasıfları, ve ancak bu özelliklere sahip olanlar, Allah'ın rahmetini ummak ile liyakat kesbediyorlar. Bunların dışında Allah'ın rahmetinin başkalarına gelmeyeceği ayetin işaretiyle değerlendirilmiş oluyor. Okumuş olduğum hadis-i şerifte de ''Muhacir, hicret eden kimse Allah'ın yasaklarından uzaklaşan, onları terk eden kişidir.'' buyruluyor. Yeni bir yıla girdik. Bugün Muharrem'in 11. günü, dün aşura günü idi ee, ve Muharrem malum e, Hicri yılların, yılların e, ilk ayıdır e, ve e, Müslümanlar Peygamberimizin hicretini esas alan bir takvimi tercih ederler. İşte o hicri takvimle 1440 yıla girmiş olduk 10 ee, gün kadar önce ve dünkü gün Hz Hüseyin'in zalim yöneticilere kıyam ettiği Dolayısıyla İslam'ın e, yönetici de olsa zalimlere karşı tavır almayı gerekli gördüğü, gerektiğinde hayatını feda etmek pahasına e, zulmeden yöneticilere karşı mücadele edilmesi icap ettiğini Allah Resulü'nün o e, aziz torunu e, Hz. Hüseyin'in şahsında görmüş oluyoruz. Tabi bugün bırakın zalimleri tağutlara karşı bile e, İslam düşmanlarıyla işbirliği yapan ve İslam'a, Müslümanlara düşmanlık yapan kimselere karşı bile Müslümanların çok ciddi bir tavrı e, söz konusu değil. Buna da tabi ki üzülüyoruz. Yine Aşura gününde aşırılıkları, bazı e, Şii Müslümanların kendilerini e, dövmeleri, zincirle vurmaları nasıl yanlışsa, Sünni Müslümanların da e, Hz. Hüseyin'in şehit olduğu günde sanki onun ölümünü kutlarcasına e, tatlılarla e, bu günleri değerlendirmesi o kadar yanlıştır bir tatlı yemeğinin yapılıp ikram edilmesinin bir kutsal tarafı filan yoktur. Başka bir zamanlar güzel de bir tatlı çeşidi kabul edilebilir. Ama on Muharrem ve ona yakın zamanlarda böyle Müslümanların birbirlerine tatlı ikram etmeleri, Aşura ikram etmeleri, sevap diye zannettikleri bir yanlışlıktan öte bir şey değildir bunun Hz. Nuh'la e, tufanla da hiçbir alakası yoktur. Efendim e, bunları hatırlattıktan sonra ben e, hicretin e, sadece Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye göç etmesiyle sınırlı bir olay olmadığını, Müslüman'ın hayatında hem de çok yönlü hicretlerin e, mutlaka yerine gelmesi gerektiğini, hicretin Kur'an'i anlamda bütün müminlere farz olduğunu ifade edeyim. Önce bir insan küfürden, şirkten, isyandan Allah'a, Allah'ın yoluna İslam'a imani hakikatlere hicret etmek durumundadır. Buna ister fıtri ister zihni hicret diyelim. Kur'an'da bu tür hicretten bahsedilir. İbrahim Aleyhisselam'ın ''İnni muhacirun ilâ Rabbi'' Ben Rabbime hicret ediyorum dediğini Kur'an nakleder. Ankebut Suresi 26'da. Yine imana hicretten sonra salih amellere doğru bedeni ve ameli hicretler söz konusudur. Az önce okuduğum hadis bunu ifade eder. Muhacir Allah'ın yasaklarından uzaklaşan, hicret eden kimsedir diye. Sonra yapısal hicretler söz konusudur. Cahiliye hayatından, e, e, Allah'ı dini, e, ahireti düşünmeyen, şuursuz kalabalıklardan uzaklaşmak ve e, e, İslami bir cemaatin içerisinde ya da İslam'ı daha doğru, daha güzel yaşayanlarla birlikte, rukü edenlerle birlikte Allah'ın dinini yaşamak için e, bir hicret. Bu hicrete günümüzde işi değiştirmek, e, mahalleyi değiştirmek, bazen memleketi değiştirmek e, gibi e, yapısal hicretleri de e, gerekli bazı değişiklikleri de sayabiliriz. Yani kişi e, çalıştığı iş hayatında haramlardan uzak yaşayamıyorsa veya o çalıştığı e, iş kendisini mecburen haramlara yöneltiyorsa o işi terk etmesi, daha hayırlı bir iş bulması, bulunduğu mahallede İslam'ı yaşayamıyorsa o mahalleyi terk etmesi, edindiği çevreyi arkadaşları terk etmeden Allah'a yaklaşamıyorsa onlardan uzaklaşıp daha hayırlı bir çevre, bir arkadaş grubu bulması bir hicret kabul edilir. Allah için bunları yerine getirmek. Sonra tabii ki mekansal anlamda bir ülkeden başka bir ülkeye hicret etmek, fiziki ve coğrafi hicret anlamında gerektiğinde müminler için zaruri bir durumdur. Bir yerde İslam'ı yaşayamadığımız zaman Allah'ın arzı geniş, o yüzden doğduğumuz veya doyduğumuz yerleri kutsallaştırmak, vatan kavramını yanlış anlayıp, işte tek vatan vesaire diye yeni iman esasları icat eder gibi bunları İslami gibi sunmak doğduğumuz yerleri yüceltmek hicret anlayışına da terstir. Kur'an'ın yaklaşımına, nebevi anlayışlara da terstir. Tabi hicretin bu çeşitleri yanında fikirle yapılan hicretin e, manevi hicretin de söz konusu olduğunu ifade edelim. E, yani sürüden ayrılmak, e, Müslümanca görüşlere sahip olmak, fikri hicret olarak değerlendirilebilir. E, manevi hicret de Kur'an'ın ve فَحْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ayetinden, Müzemmil Suresi 10. ayette, onlardan o cahili toplumdan, şirk koşan insanlardan güzel bir yolla e, ayrıl, onlardan e, ilişiğini kopar anlamında ifade edilen, e, onlarla aynı semti, aynı bölgeyi paylaşsak da manevi atmosfer olarak samimiyet olarak, muhabbet olarak e, o cahili kesimden uzaklaşmamız da manevi bir hicrettir. Bir de olumsuz hicret vardır ki Kur'an-ı Kerim bunu e, ayrılmak kelimesi ile hicr kelimesiyle ki hicretin e, aynı kökünü paylaşır onunla ifade eder. E, Allah Resulü e, Allah'a şikayet edeceği bir özellik olarak e, benim kavmim Kur'an'dan ne yaptı? Kur'an'ı mehcur bıraktı, hicret. Ondan uzaklaştı. Kur'an'dan hicret, hicretin en çirkini, en kötüsü, en olumsuzudur. Ondan uzaklaşmak, ondan ayrılmak anlamında. Dolayısıyla böyle olumsuz hicretler de vardır. İnsanın Kur'an'ı terk etmesi veya onu sadece ölülere has bir kitap şeklinde değerlendirmesi, anlamını değerlendirmeden sadece güzel sesli hafızların okumasıyla yetinmesi veya sadece yüzünden okuyup Allah'ın emir ve yasaklarını Allah'ın kitabından öğrenmeye çalışmaması Kur'an'dan bir hicrettir. Ama çok çirkin bir hicret olarak Allah Resulü'nün Allah'a şikayet edeceği önemli bir suçtur. Evet, tabi hicret derken muhacir ve ensar kardeşliğini e, hatırlamak Hicret derken, peygamberimizin Allah'ın yardımına muhatap olacağını ümit ettiği halde bolca tedbirler almak, her konuda tedbirlerini eksik tutmaması önemli ibret alacağımız hususlardır. Hicret derken, Hz. Ebu Bekir'in peygambere hicret arkadaşı olmak için bütün hicret edenlerin gitmesinden sonra sabredip, Resulullah'ı beklemesini hatırlamak. Hazreti Ömer'in eline kılıcı alıp da işte yarın sabah ben Mekke'yi terk edeceğim. Buradan hicret ediyorum. Karısını dul bırakmak, çocuklarını öksüz yetim bırakmak isteyen varsa benim peşime düşsün diye haykırdığını ifade etmek ve Ömer gibi hicreti gündemleştirmek önemli. Yine Hz. Ali gibi ölümün yüzde 99 ihtimal olduğu suikast yatağına e, yatıp e, kafirlere ait de olsa e, emanetleri sahiplerine vermek için e, ölümü göze alarak suikast yatağına yatmak hicret konusunda yine örnek olan hususlardan biridir. Ama bir de olumsuz örnek vardır. Kur'an-ı Kerim, peygamber de olsa onun gibi olma diye e, yanlış bir hicret anlayışını vurgular. وَلَا ke سَاهِبَ الْهُودُ Balık sahibi gibi olma. Balık sahibi Yunus aleyhisselam'dır. Balık e, onu yuttuğu için o atla ifade edilir. Allahu alem büyük ihtimalle peygambere e, bir zaman da olsa e, e, ev sahipliği yapan, balığın adı yunus olsa gerektir ki en akıllı balık, en insancıl balık en sevimli balık gibi ifadelendirebiliriz. Çünkü peygamberimizi, bir peygamberi ne yapmıştır? Ölümden kurtarma ve onu sahile getirme görevini severek üstlenmiştir. İşte o balık sahibi yunus gibi olma. Yunus ne yapmıştı? E, tatile çıkmamıştı. Ben yoruldum davetten artık biraz da dinleneyim, e, biraz da zevk sefa süreyim diye ülkesini terk etmemişti. Biraz da e, para kazanayım, maddi e, refahım artsın e, diye ayrılmamıştı ülkesinden. Ya niye ayrılmıştı Nineva'dan? Burada insanlar benim anlattıklarımı, Allah'ın yolunu ne yapmıyorlar? Tercih etmiyorlar. Nasihatlere uymuyorlar. Hidayete kulaklarını tıkıyorlar. Belki başka bir memlekete gitsem o insanların hidayetine sebep olurum diye iyi niyetlerle ama Allah izin vermediği halde görev yaptığı ülkeyi terk etmişti. Terk etme niyeti gayet takdir edilecek bir özellikte olsa bile Allah nerede imtihan ettiyse orada görevini tamamlaması gerekiyordu insanların. Yani ister istemez az önce Ahmet hocamızın ifade ettiği gibi bu ülkede kendisinin yapacağı çokça İslami faaliyetler olması gerekirken davet ve tebliğini yeterince yapmadan başka ülkeleri kurtarmaya giden dolayısıyla böyle e, kahramanlık yapmaya gidip e, görev yapması gereken yerleri terk eden, buralarda cihadı, buralarda davet ve tebliği, buralarda hakka e, insanları çağırmayı e, daha rahat yapabileceği halde e, e, yapamayacağı işlere soyunan e, kahramanların da parantez içinde ünlem var. Yunus Aleyhisselam'ın taklit edilmemesi gereken yolunu taklit ettiklerini düşünebiliriz. Evet. Ashab gibi Allah yolunda e, insanları çağırmak için hicret eden nice e, büyükleri de hatırlayalım bu noktada. Mekke ve Medine'nin işte mübarek kabul edildiği nice hacıların orada ihtiyarsa ölmek istedikleri bir durumda ashabın yüzde doksanı Mekke ve Medine'nin dışında başka ülkelere Allah'ın dinini yaymak için gittikleri yerlerde canlarını verdiler. Yani e, onlar da hayatları boyunca hicreti yaşadılar. Bir defa Medine'ye hicret etmekle yetinmediler. E, İslam'ı tebliğ etmek için ülke ülke gezdiler. Türkiye'de bile binlerce sahabe kabri vardır. Diyarbakırlardan İstanbullara kadar. Anadolu'nun nice yerlerinde. Evet, Ebu eyyubul Ensadi sadece bunlardan bir tanesidir. Yani biz bulunduğumuz yerlerde e, e, çakılı kalmak yerine e, bazen tebdili mekanda ferahlık vardır diye Allah için, Allah'ın dinini için daha güzel yaşamak için hicretimizi yerine getirebiliriz. Veya en azından manevi hicretlerimizi her an yerine getirmek durumundayız. Misafir gibi yaşamak, iğreti bir şekilde dünyada geçici olarak kaldığımızı idrak etmek, gerektiğinde feda edemeyeceğimiz hiçbir şey olmadığını ispat için, bulunduğumuz yerleri de Allah için terk edebilmek. İşte hicretin arka yapısında bunlar vardır. Hayat imandır, ameldir, salih amel, sabırdır, C cihattır, hicrettir, ve sonunda da zafere kavuşmaktır. İslam devletinin yolu cihattan ve hicretten geçer. Hicret, tevhidde net, amelde sebat, çilede sabır, faaliyetlerde plan, yolculukta tedbir, güçsüz anda ve her an tevekkül, niyette ilahi rıza, vatanı putlaştırmama, Allah için terk edilemeyecek feda edilemeyecek bir şeyin olmaması değiştiremiyorsan seni değiştirmelerine fırsat vermemek demektir. Tavuta kulluktan Allah'a ibadete kulluğa bir intikaldir. Şirkten tevhide, ifsattan ıslaha, haramlardan salih amellere, cahiliye renginden Allah'ın boyasına doğru yol almaktır. Evet, hicri olarak bir yıl daha geçti üzerimizden ve dünya maalesef yine Müslümanların kanları ve gözyaşlarıyla inim inim inliyor. Ve böyle bir senede hicreti anmış oluyoruz. Batının, Amerika'nın insanlara gözyaşından, kandan başka bir şey getirmediğini, bir şey vermediğini yeniden görmek durumundayız. Dostumuzu, düşmanımızı yeniden belirlemek ve tüm küfürden ve kafirlerden en azından gönül yönüyle uzak olmak zorundayız. İçimizdeki hicreti tamamlamalı, tekamülümüzü yerine getirmeli, arınma, takvayı artırma, iki günümüzü eşit geçirmeme gibi devamlı hayra doğru hicretimizi yerine getirmeliyiz. Toplum içinde ama toplumdan uzak, sürüden ayrılmış vaziyette daha olgun bir tavırla cahiliye adetlerinden cahilce yaşayanlardan hicretimizi yerine getirmeli. Ta dünyadan ahirete büyük hicretimize kadar böyle güzel hicretler içinde yaşamalıyız. Fiziki bir karşı çıkış ee, olmasa bile fiili bir karşı çıkışla e, yer yer itaatsizlikle sürüden ayrılmak, cahili anlayışlardan uzaklaşmak, tavutları reddetmek, onların yakınları olmaktan e, çıkmak, e, olumlu hicret yoksa e, olumsuz hicretin bizi kuşatacağını unutmamak zorundayız. Biz hayra doğru değişmezsek, hayra doğru yönelmezsek, Hayre doğru hicretimizi gerçekleştirmezsek başkaları bizi şerre doğru yönlendirir. Şerre doğru, olumsuz hicretlere doğru çizgimizi daha geriye doğru yöneltir. Tersine hicret başlar o zaman. Cahiliyeye doğru değişim ve savrulmalar gerçekleşir. Geri adımlar kaçınılmaz olur. Özellikle salih ameli terk eden, davet e, fonksiyonunu icra etmeyen, başkalarını güzelliğe davet etmeyen kimselerin böyle olumsuz hicretleri yaşayacakları bir vakadır ve günümüzde de bol bol görüyoruz. Evet, hayırlı işler yapmayan, salih amellerle Allah'a doğru hicretini gerçekleşmeyen, gerçekleştirmeyen kimseler, fitnelerin, fesadın içerisinde birbirleriyle uğraşacak, tekfircilik gibi Müslümanları ifsad edecek yollara girecek, veya mürciye anlayışı gibi iman ettik başka bir şey zarar vermez anlayışında olacak mutlaka bu tür şeyler başına gelecektir. Rahmet olan yağmur bile, su bile hareketsiz ise bataklığa dönüşür, insana zarar vermeye içinde nice mikropların barınacağı sivrisineklerin yürüyeceği bir birikinti hale gelir. Demek ki rahmet olan yağmur bile, hareketsiz durumda, fesat üreten ortam oluşturabiliyorsa, Müslümanlar İslami çalışmaları yapmayınca, hareketsiz atıl durduğunda, tabii ki bozulacak, kokuşacak, yerinde bile sayamayacak geri adımlar atmış olacaktır. Evet, hicret. Esas olarak toplumsal olur, toplu hareketlerle e, e, ulaşılır. Ama e, hicret önce safların netliği, e, belirginliği, rengimizin e, net bir şekle e, ulaştığı bir zamanda söz konusudur. Mekke'de tüm görevlerini yerine getirmeyenlerin Medineleri yoktur. Hicret gibi bir anlayışı e, global anlamda yerine getirmeleri söz konusu olamaz. Önce e, Mekke'de yapabileceklerini tümüyle yapmalıdırlar. Bulundukları yerlerde tüm mücadelelerini gerçekleştirmeleri gerekir. E, Allah için hicret, önce niyette, amelde, sebatlı bir şekilde mücadele ederek söz konusudur. İmtihan olduğumuz kavmi, bunlar adam olmaz veya ben burada imtihan olmak istemiyorum deyip terk etmek İzinsiz göç etmek, cepheyi bir nevi terk etmek demektir. Bu hicret anlamına gelmez. Sonra bizi bir balık yutar, zindan gibi karanlıklarda kalırız. Muhacire verilecek genişlik bizlere verilmez. Hicret, bir çağ kapanıp bir çağın açılmasıdır. Asr-ı saadetin e, gündeme gelmesidir. Bizim de çağımızın mutluluk çağına dönüşmesi için Önce küfürden, şirkten, isyamdan, haramlardan, fesattan, fitnelerden tümüyle uzaklaşıp Allah'a doğru hicret etmemiz gerekir. Evet, e, bu tür anlayışlarla e, hayat boyu hicretimizin devam etmesi, Allah'a doğru e, bir yolculuğumuzun sürmesi e, ve Müslümanca yaşayıp Müslümanca vefat etmemiz ümidi, temennisi ve duasıyla ''Rabbim bizi ya muhacirlerden veya muhacirlere yardım eden ensarlardan eylesin'' diye dua ediyoruz. Ee, Müslüman olmak çok zor değil. Ama Müslüman kalmak, Müslüman olarak ölmek gerçekten İslam'ın hakim değil mahkum olduğu günümüz şartlarında hayli zordur. İşte bunu gerçekleştirmek için Allah'a doğru devamlı sırat-ı müstakim yolcusu olarak e, devamlı e, Allah'ın imtihan ettiği e, varlıklardan vazgeçebilecek bir özelliğe Allah yolunda feda edilemeyecek hiçbir şeyin olmadığı anlayışına e, gitmeli ve e, gerektiğinde canımızı bile feda edebilecek bir olgunluğa hicret anlayışıyla ulaşmalıyız. Rabbim bizi ve bu yolun yolcusu eylesin, ölüme kadar bu yoldan döndürmesin inşallah. Ela inne ahsen kelam ve ebler <gülüyor> an nizam. Kelamullahi melikil azizil Allam. Kemakalallahu tebaake ve Teala fil kelam. Ve izah kurey al Kur'an. Festemi ola ve ancito lalakum turhamun. Awwu billahi min shaitanir rajim. Bismillahi r-Rahmani r Islam